Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma baht. Kur'an derslerimize devam ediyoruz. Geçen dersimizde, derslerimizde daha doğrusu kitabımızın ikinci bölümüne başlamıştık. Kur'an-ı Kerim'in senedine dönen meseleler dedik. Bunlar da altı çeşittir. Mütevatir, ahad, bir de şaz olan kiraatleri gördük. Üç sınıfı, üç çeşidi gördük. Bugün de dördüncü çeşide geldik. E, El-Rabi'u dördüncüsü Kiraatun Nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an kiraatleri Kur'an-ı Kerim okuması demiş. tabii bu başlıktan şu yanlış anlaşılma olmasın. Hani sanki burada bize zikrettikleri Peygamberimizin kıraatiymiş de onun dışında kalanlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kıraati değilmiş gibi bu değil. Burada bize anlatmak istediği ne? Sadece bazı kelimelerin peygamber tarafından nasıl okunduğuna dair elimize bazı rivayetler ulaşmış. Yani bir bütün olarak aleyhissalatü vesselamın kıraatini bize aktaranlar var. İşte sahabe, sahabeden tabi'in bu şekilde almışlar. Bugün bize kadar ulaşmış. Bir de bazı sahabeler hususen Allah Resulü şu kelimeyi şöyle okudu diye kelimenin üzerine durmuşlar. İşte bu bapta bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekil okuyuşuna dair bazı kelimelerle ilgili örnekler verecek. Zaten kitapta da bize söyleyecek. İmam Hakim, Mustadrek isimli kitabında bununla ilgili özel bir bab açmış. Aleyhissalatü vesselam şu kelimeleri şöyle okurdu, rivayetler bunlardır diye. Benzer bir babı İmam Tirmizi de sünneninde açmış. Allah Resulü'nden varit olmuş olan Kitap çeşitlerini veya o da bazı kelimeleri nasıl eda ettiğine, nasıl okuduğuna dair o da bir babaçmış. Bizim metnimiz kitabımız İmam Hakim'in müstedrekteki babını esas alacak. O baba göre rivayetleri bize verecek. Diyor ki, 53. üçüncü beşte ve akda al hakimu fil müstedraki baban laha, حيث قرأ ve akd el hakim fi'l mustadraki imam hakim müstedrek isimli hadis kitabında bir bab akdetti yani bir bab açtı bu konuya bir bab e, özel olaraktan bu konuya bir bab ayırdı baban leha onun için yani kıraat peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıraatlerini bir bab akdetti ilk olaraktan neyi örnek verdi haythu kara bi bir Meliki örnek verdi. Yani İmam Malik diyor ki Allah Resulü Fatiha Suresini okurken Meliki Yevmi Din diye okudu diyor. Zaten 5 tane 7 kırat içerisinden 5 e, kırat imamı da bu şekilde okuyorlar. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Meliki Yevmi Din e, diyorlar. Lakin iki imam bunlardan bir tanesi de Asım. E, yani bizim hafs kanalıyla kıraatini okumuş olduğumuz İmam Asım da Maliki diye okuyorlar. Bu birincisi. Birinci olaraktan bize vermiş olduğu örnek. Keza's-sıratu ruhunun ve nunşizu keza ke la tezi bi ta ya muhrizu. 54. beyti okuyorum. Keza's-sıratu ruhunun ve nunşizu keza ke la tezi bi ta ya muhrizu. Keza aynı meliki gibi, bunun gibi assiratu kelimesi, ruhunun kelimesi, nun şizu kelimesi Allah Resulü bu şekilde okudu. Keza ke yine bunun gibi la teczi diye bita, ta ile yani bazıları tuca diye okuyorlar. Tan'ın dammesiyle okuyorlar. Bazıları teczi diye okuyorlar. Tan'ın fethasıyla okuyorlar. Keza ke la teczi bita, ya muhrizu Ey muhriz olan yani ey toparlayan, ey bu konuda bu konu üzerine eğilen kişi bunun cümleye bir katkısı yok. Bu sadece beyti tamamlamak için beytin sonuna eklemiş olduğu bir kelime. Birinci örnek ne verdi bize? Birinci örneği sırat e, diye bize verdi. Şimdi bununla ilgili üç tane okuyuş var normalde. Bize ulaşan kıraatlerde. Biri sat ile. Sıra tal Fatiha'dan örnek verirken zaten söylemiştik. Biri ince sin ile. Sıra'ta lezine şeklinde okuyorlar. Bir de hatırlarsanız Fatiha'yı okurken böyle Z, Z'ye yakın, e, keskin Z'ye yakın. Zıra'ta lezine en'amta aleyhim. Bir de bu şekil e, okuma var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde e, bir rivayete aleyhissalatu vesselamın bu kelimeyi Sıra't diye yani kalın sat ile okuduğuna dair bir kıraat gelmiş. Diğer iki kıraat da var. Lakin Peygamberimizden sat ile okuduğuna dair özel bir rivayet var. İkincisi ruhunun kelimesi. Ruhun kelimesi, rihanun kelimesinin cem'i normalde. O da rahine kelimesinin cem'i. Rahine ne demek? Rahine. Biz Türkçe'de de kullanıyoruz. Herhangi bir şeyi bir şeye karşılık olaraktan birine teslim etmek demek. Yani senin bana borcun var. Ee, mesela o borcunun karşılığında ben sana arabamı veyahut evimi ipotek ediyorum. Rehine olaraktan veriyorum. Bu demek. Bu Kur'an-ı Kerim'de nerede geçiyor bu ruhunun e, kelimesi? Bakara suresi 283. ayet-i kerimede geçiyor. Yani e, bu borçlarla ilgili e, ayet-i kerimede Allah azze ve celle borçlarımızı normalde bizden yazmamızı talep ediyor. Ama Bakara suresinde diyor ki eğer yolculukta olursanız وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا ve size yazacak bilen siz yazı yazmayı bilmiyorsunuz. Size yazacak bir katip de bulamadınız. Ne yapın? Ferihanun <gülüyor> makbuda. O zaman elle kabz ebla elle alınan bir rehine, bir rehine bırakın diyor. O zaman birinci adım ne? Yazmak. Biz yazmayı bilmiyorsak katip getirtmek, katibe yazdırmak. Katip de bulamadık diyelim, yoldayız. Ne yapacağız o zaman? Ben sana borç verdiğime dair bir alamet. E sana vereceğim ki yarın sen bunu iddia ettiğinde şey yapmayalım. E çekişmeyelim diye. Şimdi biz Asım kıraatinde bunu nasıl okuyoruz hasri'de ferihanun diye okuyoruz. Rihan kelimesi rahine kelimesinin cem'i normalde. Bazı kıraatlerde bu Allah Resulinden de vardıymış. Faruhunun makbuda diyor. Yani cem'in cem'i olaraktan kullanılıyor. Bu da yani rehineler. Elle tutulan, elde edilmiş olan, kabzedilmiş olan rehineler diyor. O zaman demek ki Allah Resulinden bir kıraat bunu ruhunun diye de okumuş. İkincisi Vanun şizu kelimesi. Bu da Bakara suresi 258. ayet kelimesi geçiyor. 250 ne dedik? 258 dedik değil mi? 256, 259 olması lazım. Buraya yanlış yazmışım da ben. 259 olması lazım. 258 olması Bu ayet-i kelime ne? Peygamber sallallahu peygamberlerden biri veya peygamberlerden biri demeyelim çünkü elimizde buna dair bir şey yok da bir kişi bir beldeye uğruyor. O belde de Allah azze ve celle diyor ki kahuyatuna <gülüyor> ala yani çatısı üzerine çökmüş bir belde yani neredeyse alt üstüne gelmiş bir belde diyebiliriz. O da bakıyor diyor ki enna <gülüyor> yuhi yani Allah bu böyle alt üst olmuş bir beldeyi nasıl diriltecek? Allah ona nasıl insanları hiya edeceğini, dirilteceğini göstermek için bir olay yaşatıyor, onu öldürüyor. Tabi uyandığı zaman o kişi, Allah Azze ve Celle işte diyor önce eşeğine bak, yiyeceklerine bak, ondan sonra eşeğine bak, fenzur sonra da kemiklere bak yani şu kemikleşmiş şeyler. ile اِلَى الْعِزَامِ şizuha نُنْشِزُوهَا سُمَّنَ اَكْسُوهَا لَحْمَةً Biz onu nasıl ayakya, nuşuz, kafa kaldırmak. Hani kadının uçuzu diyoruz ya baş kaldırmak, kafa kaldırmak demek. Biz nasıl onları tekrardan iskelet haline getireceğiz? Nasıl onları yerden tekrardan yükselteceğiz? Buna bak diyor. Bu kelime bazı kıraatlerde nenşuru diye de okunmuş. Yani keyfen nenşuru ve dağısı estağfurullah. Keyfen nunşiruha enşara yunşiru. Yani e, ifal babından enşara yunşiru. Keyfen nunşiruha. Neşretmek ne demek? İhya etmek demek. Yani bak biz onu nasıl dirilteceğiz? birinde ise bak biz onu nasıl yerden kaldıracağız diyor. Biz şu anda hangi kıraate göre okuyoruz? Asım nun nunşizu diye okuyoruz. Değil mi? Allah Resulü'nden de bu kelime hususen eda edişiyle alakalı İmam Hakim'in rivayet ettiğine göre Allah Resulü bunu nunşizu diye e, okumuş kezeke bunun gibi la teczi la Şimdi la teczi mesela vettegu yevmen eee La tezi nefsin al nefsin şey'e. Öyle bir günden korkun ki o gün hiçbir nefis hiçbir nefis için bir şey yapamayacak. Yani onun yerine bir fedakarlık, onun yerine bir aracılık hiçbir şey yapamayacak. Bu iki şekilde okunmuş kıraatlardan. La tezi, la tuza diye de okunmuş. Yani ta'nın fethası ile bir de ta'nın dammesi ile okunmuş. İmam Hakim'in naklettiğine göre Allah Resulü bunu ee, la tezi ta ile okumuş. Ali beşinci beyti okuyorum. Ayrıca bıfathiye an ygulla ve elgenu bilgenu bir rafge ile. Ayrıca bıfathiye an ygulla ve elgenu bilgenu bir Aydan aynı aynı şekilde yani la tezinnin tasının fethha okunduğu gibi bir fetthhiyai ya fethalı okunmuştur nerede en yahulla en yahula ayetinde başındaki ye harfi fetthhalı okunmuştur V aynı o bile aynı V aynıbile aynı diye okunmuştur birraf el uula birincininraffi ile yani dame haliyle V Ay nu şeklinde okunmuştur diyor şimdi açıklayacağız tabii ne olduğunu bunun Şimdi bu Maide Suresi'le Ali İmran suresi 161. ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki ve ma kanel nebiyin ey gulle ve men yaglul yati bi Hiçbir peygamberin ganimetten hırsızlık yapması olmaz. Yani böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Normalde bir şeyi nefyetmenin en ağır yolu bu olmaz, la yakunu, la yecuzu, la yihillu değildir makanı <mâ> bida ve makanı yengari <bagi> bu ikisi nefin en üst şeydir onun için Allah kendinden çocuğun nefi ederken ne diyor Allah'a çocuk edilmek yaraşmazdı yani ve makanı yengari ve makanı diyor veyahutta veya peygamberlerin müşrik olmadığını söylediğinde lem yushrik demiyor değil mi ve <mâ kâne minel> müşrikin diyor Allah da bu nefin en ağır hali yani hiçbir peygamber ganimet mallarından çalmaz kim de ganimet mallarından çalarsa kıyamet gününde çaldığıyla beraber Allah'ın huzuruna gelir diyor. Al-İmran suresi 161'de diyor ki aynı şekilde yanın fethası ile okumuştur Allah Resulü. Niye bunu söylüyor? Çünkü bu konuda iki kıraat var. Biri diyor ki وَمَا كَنَّ لِنَب۪يِّنْ yugalle <اَيُّغَلَّة> Diyor yani en yugalle yanın dammesiyle okuyor. En yugalle yanın bu bir kıraat. Bir de en yuğulla biz zaten şu an nasıl okuyoruz? Biz asım hırat'da fethayla ile okuyoruz. Ve meken nebiyin en yuğla diye okuyoruz. Allah Resulü'nden bu kelimeyi de fetha ile okudu var. Fark ne peki ikisinin arasında? Birinde Allah Resulünün hiçbir şekilde ganimetten çalıp ashabını aldatmayacağı var. En yuğla hiçbir surette ashabı peygamberi aldatmamalıdır. Hiçbir surette ganimetten çalarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mağlul kendisinden çalınmış duruma düşürmemelidir diyor bin meçhul olduğu zaman bu bir tane ve bil bile aynı biraf elule yani ve aynı birinci ayn kelimesi birraf elule onu merfu olaraktan okumuştur Damme olaraktan okumuştur Bu da ayet ayeti kelimenin rakamını yazmamışız bu Mayde suresinde kasa ayeti var Eee yani 40 40 50 o o, o oralarda olması lazım. Allah Azze ve Celle diyor ki ve كتبنا فيها biz orada yazdık. Yani o Tevrat'ta yazdık. Onların üzerine aleyhim ennen nefse bin nefse ve el bil aine. nefse karşılık bir nefis vardır. Yani biri bir nefsi öldürdüğünde karşılığında kendi ve el göze zarar verenin gözüne zarar verilir diye. Ondan sonra organları sayıyor Allah Azze ve Celle. Şu anda biz de bu şekilde okuyoruz ve yazdıkna فيها عليهم ان النفس بالنفس والعين بالعين aynı biz neyle okuyoruz fetha ile okuyoruz ve alayna bilayni bir kıraate ve alaynu bilayni diye gelmiş yani ennen nefse binnefsi ve alaynu bilayni diye Allah Resulünden varit olmuş kasas ayetinde e, merfu olaraktan varit olmuş biz şu an böyle okumuyoruz yani asım kıraatinde böyle değil ee, bunun tabii nasıl bu şekilde olmuş? Yani bu hatırlarsanız biz daha önce Nahif'de de görmüştük. Bir cümleyi kendinden önceki cümleden kesip onu e, mansup okumak veyahut da onu e, merfu okumak caizdi. Merfu okuduğumuzda mahzuf bir müktedanın haberi gibi kabul ediyorduk. Mansup okumuş olduğumuz zaman mahzuf bir fiilin mef'ulü olaraktan e, kabul ediyorduk. Bu bir vecih. Bir de Sibaveh'in söylediği bir şey var. Kendinden önce geçen cümle huruf ve müşebbehe cümlesi olduğu için innen nefse bin nefsi diyor ya sibevehi diyor inne ve innenin ismi ikisi beraber e, müpteda mahallinde yani müpteda kuvvetindedir. Onun için raf mahallindedir. Aynu da onun üzerine atfedilmiştir. Yani e, onun mahalline, mahal üzerine atfedilmenin caiz olduğunu zaten işlemi Lafza da olur, mahalle de olur, mücaverete de olur ilahilehi. Burada da diyor onun mehalline yani inne ve isminin mehalli olan mübtedaya atfedildiğinden dolayı vel aynu diye e, okunmuş. Ama daha genel olan kanı nedir? Bu mahzuf olan bir mübtedanın haberidir. inne nefse bin nefsi ve huve l'aynu bil ayni şeklinde. 56. beyt Daraste testati'u min anfasikum bi fa manahu min azamikum Derste, tastati'u min anfasikum bi fa manahu min azamikum Derste kelimesi bu şekilde okumuş Allah Resulü tastati'u kelimesi bir de min anfasikum kelimesi bi fa yani Min enfesikum değil de, fanın dammesiyle değil de, fanın fethacile okumuş. Min enfesikum Diye okumuş. hu, yani fa harfini fethala okuduğumuzda onun manası min a azamikum, sizin en büyüğünüz anlamındadır diyor. Bu bir tanesi deraste kelimesi. Bu Enam suresi 105. ayet kelimesi geçiyor. Bu Allah azze ve diyor ki, ve k zelik n ve biz ayetleri bu şekilde çeviriyoruz. Ayetler üzerinde bu şekilde tasarrufta bulunuyoruz ki sana desinler ki sen bunu ders ettin, sen bunu okudun desinler. Şimdi bu kelimeyle ilgili farklı kıraatler var. لِيَقُولُ دَرَسْتَ لِيَقُولُ daraste, لِيَقُولُ دُرِسْت şeklinde kıraatler var. Farklı farklı kıraatler bize ulaşmış. Bunlardan biz şu anda hangi şekilde okuyoruz Asim kıraatinde? لِيَقُولُ دَرَسْتَ diye okuyoruz. Yani bu şekilde okuyoruz. Allah Resulü'nün bu kelimeyi bu şekilde nutuk ettiği var. Burada kastetmiş olduğu şey ne? Şimdi Yahudiler, işte ehli kitap, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir iftirada bulunuyorlardı. Bazı müşrikler de bunu söylüyorlardı. Muhammed diyorlardı. Bu Kur'an'ı işte Hristiyan ilim adamlarından dinledi. Sonra kendisi bunları yazdı. Hani bunu ders olarak gördü birilerinden. Bunu okudu, ders yaptı, talim etti. Ondan sonra oturdu, Kur'an-ı Kerim'i yazdı diyorlardı. Allah azze ve celle de Zaten ayetler üzerindeki yaptığı bu tasarrufun sebebin onları fitneye düşürmek, olduğunu, fitneye düşürmek olduğunu söylüyor. Yani onlar bu ayetleri gördükleri zaman kendi kitaplarında da benzer ayetler görüyorlar. Ama şunu akla etmiyorlar. Hepsi Allah'tan olduğu için elbette ki aralarında benzerlikler olacak. Hatta normalde önceki kitaplar tahrif edilmemiş olsaydı şer'i bir takım ahkamı çıkar kalan hepsi Kur'an'la birebir olacaktı. Zaten çünkü hepsi Allah tarafından indirilmiş olan kitaplar. Bu onların fitnelerini iyice arttırıyor. Yani onlar diyorlar ki tamam sen demek ki bu kitabı birilerinin yanında ders e, ders yapıyorsun. Bu e, derasteyi bu şekilde okumuş. Bu da yine Maide suresi 112. ayeti kerime. E, havariler İsa Aleyhisselam'a diyor ki e, Hel yastati'u Rabbuke en yunezzile aleyna maideten mine seme senin Rabbin bizim üzerimize gökten bir sofra indirmeye güç getirir mi ee, diyorlar. Şimdi burada iki tane kıraat var. هَلْ يَسْتَتِعُوا ke Senin Rabbin güç getirir mi? Bir de هَلْ تَسْتَتِعُوا رَبَّكَ şeklinde var. Burada da diyor ki aleyhissalatü vesselam تَسْتَتِعُوا diye okudu. Yani sen Rabbinden böyle bir şey yapmayı istemeye sen güç yetirir misin ee, diyorlar. Burada gücü İsa Aleyhisselam'a e, nispet ediyorlar. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden taslatiğu şeklinde varid olmuş. Hatta bu e, ayet kelime muhtemelen biliyorsunuzdur. Bazı insanlar e, cahalet mazerettir dediklerinde delil olarak getirdikleri ayet kelimelerden bir tanesi de bu. E, diyorlar ki İsa aleyhisselamın yanındaki havariler, bunlar Peygamber havarileri. Yani bunlar ne yaptılar? Bunlar diyorlar İsa Aleyhisselam'a ki, senin Rabbin güç yetirir mi? Yani Allah'ın semadan sofra indirip indiremeyeceğine dair bu kudreti olup olmayacağına dair şüpheye düştüler diyorlar, şeker düştüler. Bu sebepten ötürü de İsa Aleyhisselam onları tekfir etmedi. Ha, demek ki insan bir küfür sözü bir küfür sözü söylediğinde bu onun cahil olursa eğer. Onun tekfir edilmeyeceğini, cahilleden mazeretli olduğunu gösterir diyorlar. Bu, bu ayet kelime de onların delillerinden bir bir tanesi. Tabi şimdi e, bu okumuş olduğumuz ayet kelimenin kıraatinin dışında daha önce de hatırlarsanız bir şey söylemiştik. Demişti ki normalde insan herhangi bir iş yapacağı zaman e, eğer şeriattan yola çıkıp bir neticeye ulaşıyorsa. Onun genelde hem çıktığı yol, hem izlediği metot, hem ulaştığı sonuç bir bütünlük arz eder. Çelişki, çelişki arz etmez. Lakin insan önce bir şeye inanmış, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i açmış kendisine oradan delil aramışsa, Allah muhafaza yani. Mesela bunu söyleyen ahmak şunu hiçbir zaman düşünmez. Ha sen bu meseleyi biliyorsun ama İsa Aleyhisselam'ın yıllarca yanında yetiştirdiği, İsa Aleyhisselam'a havari olan, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de defalarca kendilerini övdüğü, biz Allah'ın dinine yardım edeceğiz diye Allah'a söz veren ve Allah'ın da sözlerini kabul kabul ettiği, daha sonra Allah'ın gökten sofra indirmekle kendilerini şereflendirdiği adamlar bunları bilmiyorlar. Yani çok affınıza sığınarak söylüyorum. Sen ve senin gibi müşrik olan, ahmak olan hocan sana bu meseleleri öğretebildi. Ama İsa aleyhisselam insanın kendinden dolayı yaratıldığı Allah'ı tanıma meselesini kendi ashabına, kendi havarilerine öğretemedi. Yani insan insan biraz konuşurken söylediği sözün, yani nereye gittiğini düşünür, akleder, ondan sonra söyler. Bu ne gibi aynı? İşte Ayşe annemiz demiş ki Allah bizim içimizden geçirdiklerimizi bilir mi? Allah Resulü de evet demiş. Allah bizim içimizden geçirdiklerimizi bilir. Bak Allah Resulü onu tekfir, tekfir etmemiş. E demek ki Ayşe annemiz cahildir. İnsan biraz konuşurken biraz akıllı olur. Yani sen Peygamberimizin öğrencilerinden bir tanesine cahil diyorsun. Vallahi biri senin hocana bir konuda cahildir dese kıyameti koparırsın. Ama sen utanmadan, peygamberlerin yanında onların rehley tedrisatından geçmiş olan insanlara hiç utanmadan bu insanlar cahildir, cahildir diyebiliyorsun. Daha büyük bir iftirada bulunuyorsun. Yani Ayşe annemize ile iftirada bulunanlar, gene iyi bir şey söylemiş. hani ahlakıyla alakalı onu tühmette bırakmışlar. Sen Ayşe gibi bir kadının Allah'ı tanımadığını, Allah'ın kudretini, ilmini bilmediğini söylüyorsun. Veya havariler ondan daha belki kıymetliydi, bilmiyoruz onu. Sen havarilerin Allah Azze ve Celle'nin kudretini bilmediğini e, bilmediğini söylüyorsun. Burada e, bak iki tane kırat var. Bir tanesi hel yastati'u rabbuke en yusenin rabbin indirmeye güç yetirir. Bir de hel tastati'u rabbeke. Sen Rabbinden istemeye güç e, güç yetirebilir misin diye. Burada ne var? İsa aleyhisselam'a sen hani böyle bir dua yapa e, böyle bir dua yapabilir misin e, diyorsun. Kaldı ki burada havariler bunu şek cihetiyle değil, aslında taleplerini bu ifadeyle ifade etmiş. E oğlum mesela şimdi biz diyelim ki burada bir savaşa çıktık. Kendi aramızda diyoruz ya Allah bize yardım eder mi? Şüpheden mi biz bunu söylüyoruz? Hani Allah acaba biz buna layık mıyız? Yani Allah Azze yardımına layık mıyız biz? E acaba Allah bize yardım eder mi? Veya insanoğlunun isteklerini dillendirirken insanoğlu farklı farklı şekillerde isteklerini dillendiriyor. Mesela Allah'ım bana ver dediğimizde Allah'ım bana yardım et dediğimizde kendimizi Allah'ın üstüne çıkarıp Allah'a emir sigasıyla emirde bulunmuyoruz öyle değil mi? Bu lügattaki bir kullanım sadece iç dünyamızda kendimizi zelil hissederek Allah vermese perişan olduğumuzu bilerek söylüyoruz. Ama dışa yansıyan şey mesela biri çıksa dese ki Kur'an-ı Kerim'i eline alsa ya bu peygamberler ne biçim dua ediyorlar Allah'a? Sanki onlar patronmuş Allah azze ve celle de onların şeymiş e, istediklerini yerine getirmek zorunda olan biriymiş gibi ver et e, vesaire diyorlar dese Buna neden dersin dersin sen ahmak mısın? Yani bu bir dildir. Dildeki bir kullanım tarzıdır. Hepimiz bunun e, insanın iç dünyasında ne hissettiğini biliyoruz. Veya dediğim gibi mesela biraz önce örnek verdiğim gibi. Ya Allah bize yardım eder mi ee, dediğimizde? Allah bize yardım etmeye güç yetirmez e, anlamında veya Allah vaadinden geri durur anlamında mı bunu söylüyoruz biz? Hayır. Yani biz acaba buna layık mıyız? Veya acaba Rabbim bunu takdir etmiş midir ezelde? E bize yardım edeceğine dair bunları e bunları kastediyoruz Neye bakarsın? Lugat çok geniş olduğundan dolayı, farklı şekillerde anlaşılabileceğinden dolayı kişilerin haline, akidelerine e vesaire e bakarsın. Ondan sonra bunun üzerine hükmedersin. Yani Yahudi de Peygamber'e ra'ina diyordu. Müslüman da Peygamber'e ra'ina diyordu. Allah Müslümanların bir daha bu kelimeyi kullanmamalarını istedi. Fakat Yahudinin kullandığı kelime Allah katında göreceği karşılıkla, Müslümanın göreceği karşılık bir midir? Hayır. Zahiren ikisi de kötüdür. Onların lügatına göre. Lakin Müslüman bundan ecir kazanacak. Yahudi ise bundan dolayı cehenneme gidecektir. Peki bunu belirleyen şey nedir? Bunu belirleyen şey insanların iç dünyalarındaki halleridir. Onun için biz bile bugün bir yanlış gibi görünen bir cümle söylesek. Mesela geçen gün bu bir konu burada da konuşmuştuk. Bir hocanın yanında bu bir konu konuşurken ben dedim ki yani bütün insanları razı etmek mümkün değildir. Şimdi bizden insanlar bekliyorlar ki bütün insanları razı edelim. Yani söz söyleyelim herkes razı olsun davranışta bulunalım herkes razı olsun. Allah bile kullarının tamamını razı edememiştir. Yani kulların tamamı Allah'tan razı olmamıştır. Resul bile ümmetinden ondan razı olmayana var deyince... Konuşma bittikten sonra dedi ki hoca bana, bence dedi Allah razı edememiştir deme. Burada edememeyi çünkü Allah'a nispet ediyorsun. Kullar Allah'tan razı olmamıştır de. Bak ne kadar güzel bir şey. Hani sen bundan dolayı şöyle diyebilirsin. Ya bak bu e, şahıs konuşan kişi e, Allah razı edememiştir. Yani sanki Allah'ın gücü yetmiyor e, insanları razı etmiyor. Benim kastım bu mu peki? Kastettiğim şey bu değil. Sadece dili belki iyi kullanamadığımdan dolayı yanlış bir cümle söylüyorum. Ama biri bana diyor ki bence öyle deme. Şu şekilde kullar Allah'ın bu kadar nimetine rağmen o kadar nankörler ki yine de Allah'tan razı, razı olmuyorlar e diye. Şimdi sen istersen kötü niyetle yaklaşırsan dersen bu adamın Allah'ın Allah'ın gücünden, kudretinden şüphesi var. Ondan bu cümleyi kullanıyor dersin. Ama asla buna inanmazsın doğru mu? Dersin yok benim hocam böyle bir şey söylemez. Orada onun kastı budur. Türkçesi zayıftır sadece dersin. E sen bunu kendin için, yanındaki için, çevrendekiler için düşünüyorsun da e, peygambere havari olmuş ve Kur'an'da sürekli şerefle, Şerefle zikredilen insanlar için söylemiyorsun. Kaldı ki bunlar küfür sözü söylüyorlar. Allah'ı inkar ediyorlar. Allah'ın kudretini inkar ediyorlar. İsa aleyhisselam da hiçbir şey olmamış gibi tamam ey havarilerim diyor. Siz böyle bir yanlış yaptınız ama cahilsiniz. Biz işimize bakalım. Hani nerede uyarı, nerede emri bil maruf, nerede bunlara? E bunlar sen 1400 sene sonra gelip buradaki yanlışı fark ettin. Havarilerin akidelerinde bir problem var. Ne Allah bunu fark etti düzeltti. Ne İsa Aleyhisselam bunu fark etti, fark etti, düzeltti. Sen şimdi bunu fark etin, düzeltin. Onun için burada yani istersek tastati'u rabbake diye okuyalım, ister yastati'u rabbuke diye okuyalım. Hiçbirinde Allah'ın seçtiği bir zümrenin Allah'ın kudretiyle alakalı kafalarında bir problem bir problem olduğu düşünülemez. Bu ikinci kıraati. Üçüncüsü min enfesikum. Bu da Tevbe suresinin son ayetleri. Laqad ca'akum rasulun min enfusikum. Azizun aleyhim <gülüyor> ma anitum ayet-i kerimesi var ya meşhur. Size sizden olan bir peygamber geldi. Biz şu anda Asım kıraatinde bu şekilde okuyoruz. Laqad <gülüyor> caakum rasulun <gülüyor> min enfusikum. Fanın dammesiyle okuyoruz. Sizin nefislerinizden olan, sizin gibi insan olan bir peygamber geldi. İmam Hakim'e rivayet ettiğine bir rivayete göre Allah Resulü bunu min <gülüyor> enfesikum fanın fethası okumuş. Ne demek bu? Nefis. Hani bizim Türkçede kullandığımız bir şeyin nefis olması çok değerli olması, çok önemli olması, size en değerliniz olan biri peygamber olaraktan geldi diyor. İki anlamda sahih, iki anlamda da bir bir zıtlık yok. Hatta geçen sefer işte şeyi anlatırken, Kur'an-ı Kerim kıraatları arasındaki farklılığın bir faydası da neydi? Ecaza faydası vardı dedik. Yani iki farklı kırat iki farklı çok önemli özel anlama işaret ediyor. Biri peygamberin beşeriyetine, veli peygamberin değerine değerine işaret ediyor. Amamhum qabl malik salihatin ba'da safinatin ve hadi şedati. Amamhum qabl malik salihatin ba'da safinatin ve hadi şedati. 57. beyt. Bu da Kehf e, suresinde daha önce de e, görmüş olduğumuz bir Ayeti kerimeydi. Normalde şu an bizim okuduğumuz kıraate göre e, nasıl okuyoruz? وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌّ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ <غَصبة> gasbe. Onların önlerinde bir yönetici vardı. İnsanların gemilerini gaspen alırlardı. Bu kimin sözü? Musa Aleyhisselam'ın sözü. Ne üzerine söylüyor? Hızır Aleyhisselam ona sorduğunda sen ne diye bu gemiyi deldin? Sapasarlam gemiyi deldin. Ben delmeseydim, ayıplamasaydım. Adam o gemiye el koyacaktı ama ben delince baktı ayıplı bir gemi ondan sonra gemiye karışmadı. İbni Abbas'ın kıraatinde demiştik hatırlarsanız daha önce de geçmişti bu. Hem kelimeler birbirini izah etmişti hem de ek manalar katmıştı. Lakin bu kıraat şaz bir kıraat yani sonunda bunu söyledi. İbni Abbas ve kâne verâ'ehum demedi. Çünkü verâ kelimesi iki anlama geliyor. Hem arka anlamına geliyor hem de ön anlamına geliyor. İbni Abbas burada verâ'dan kastedilenin şey olduğunu söyledi, ön olduğunu söyledi. وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌّ dedi. يَأْخُزُوا كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ Bir de salihetin kelimesini de ekledi. Yani sağlam gemileri alırdı dedi. Yani onun için anladık ki Musa Aleyhisselam ayıpladı. O şey, şey Hızır Aleyhisselam o gemiyi ayıpladı. Salihetin, بعد sefinetin yani sefine kelimesinden sonra salih kelimesi vardır diyor. كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَسْبَا şeklinde. ve وَهَذ۪ي شَذَّتِ bu kıraat şazbi, şazbi kıraatidir diyor e, kitabımız. Evet. 58 Sekra ve ma hum bisekra ayda quratu a'yunin li cem'in tumda Sekra ve ma hum bisekra ayda a'yunin bi li cem'in tumda Bu da 58. beyt. Sakra sarhoşturlar ve mehum bi Lakin sarhoş değiller, yani sarhoş hareketleri yaparlar. Eyden bu da aynı şekilde böyle okunmuştur. Bunun gibi qurratu ayyunin. Qurratu ayyunin diye okunmuştur. Li in cem olaraktan okunmuşlardır. Tumda ve bu şekilde de geçip gitmiştir diyor. Sakra ve mehum bi bu şey ayetini e, kast ediyor. suresinin birinci ayet kelimesini kerimesini kast ediyor. ikinci ayeti Estağfurullah. Yevme tethelü kullu murdi'atin amma arda'at Ve teda'u kullu zâti hamlin hamlâ ve tera'l-nâse s-sukâra ve ma hum bisukâra İki Kelimeyi de Allah yani bizim şu an Asım kıratinde okuduğumuz sukara sukara. Vatran nasa sukara ve mahum bi sukara. Sen insanları sarhoş halde görürsün, fakat onlar sarhoş değiller. Yani anlatılmak istenen hani zahiren sarhoş gibi hareket ederler ama aklı örtücü bir madde içtiklerinden değil. O günün dehşetinden dolayı böyle olurlar. Peki Allah Rasulünden nasıl nakledilmiş bir kırat? Vatran nasa sekra ve mahum bi diye okunmuş. Yani Sin'in fethası ile okunmuş. Bir de cem'e ile okunmuş. Cem'e ile okunmuş. Bir de quratu a'yunin. Kurratu a'yunin. Bu da Secde Suresi 17. kelime de Allah Azze ve Celle cennet ehlinin nimetlerini anlatırken Fela ta'lamu nefsun ma uhfiyelahum min kurrati a'yunin cezaen bimakanu ya'melun. Hiçbir nefis Allah'ın onun için saklamış olduğu göz aydınlığı nimetleri bilmez diyor. Yani herkes o gün şok olacak. Biliyoruz güzel şeyler var. Ama bu güzel şeylerin keyfiyeti nedir, nasıldır bunları bilmiyoruz. Biz nasıl okuyoruz şu anda Asım Kira'da? Kurratu a'yunun diyor. Yani kurra kelimesi müfret, a'yun kelimesini cem olaraktan okuyoruz. Allah Resulü'nden nakledilen bir kıraatte, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّاتِ Hem kurra kelimesi cem okunmuş hem de ayn kelimesini cem olaraktan okumuş. Bu da bir e, örnek. لِيْجَمْعِنْ tumda Yani cemi olaraktan okundu ve bu şekilde geçip gitti diyor. 58 bir de 59. E, beyt var. O da diyor ki 59. beyt وَاتَّبَعَتْهُمْ بَعْدُ ذُرِّيَّتُهُمْ رَفَارِفًا عَبَاقِرِيَّ جَمْعُهُمْ Şunu yazalım da tamamışız buna 59. Ve taba'athum ba'du zurriyatuhum rafarifan abaqiriya cem'uhum diyor. Yani ve taba'athum ba'du sonra zürriyetuhum. Bu bir ayet. Rafarifen bir kelime, abaqiriya da bir kelime, cem'uhum. Rafarif <gülüyor> <Bir kelime, gülüyor> <bir kelime. gülüyor> yastık demek. Rafraf -raf, arkaya konulan yastık demek. Abaqir de abqari de normalde zeki olan için de kullanılıyor. Lakin burada kast edilen şey işlemeli döşekler. Yani böyle çok güzel işlemeler yapılmış etrafına göz alıcı olan döşekleri kast ediyor. Bu Tur suresi 21. ayeti ve وَاتَّبَعَاتْهُمْ ذُرْرِيَتْهُمْ Bununla ilgili farklı kıraatlar var. Lakin şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu dediği kıraat, şu an Asım kıraatında de Mushafta olan kıraat da bu zaten. Tur suresi 21. وَاتَّبَعَاتْهُمْ dürriyetuhum şeklinde ve kelimesi ba'du ondan hemen sonra zürriyetuhum kelimesi yani sıralama bu şekilde Aleyhissalatu vesselam okudu diyor rafarifen bu da Rahman Suresi 76. ayet-i kerime mutteki şu an şu an bizim okuduğumuz mutteki ine ala rafarfin hudrin ve abqariin hisan diye okuyoruz biz değil mi bu şeye göre yani burada verdiği kırate göre nasıl okumuş peki bunu cem olaraktan okumuş. Yani muttekiine ala rafarife min hudrin demiş ve abaqiriye demiş. İkisini de cem haline, cem haline getirmiş. Rafarifen abaqiriye cem'um. Yani bu iki kelimeyi de cem olaraktan okudu demiş ama şu an Asım kıratinde biz müfret olaraktan okuyoruz. Evet, bunlar bize Allah Resulü'nden varit olmuş olan kiraatlerle ilgili hakimin müstedreğinden rivayetlerin özünü bize verdi. Biz de ayet kelimelerin numarasıyla beraber hangi ayetler olduğunu zikretmiş olduk ve mana farkının ne olduğunu da söylemiş olduk. Burayla ilgili anlaşılmayan veya anlatamadığımız bir şey var mıdır bu bölümle alakalı? Buyur abi. Hocam buradan burada e, son beytte vettebaatuhum ba'du zürriyetihim yazıyor bize de hocam. Bu yanlış mı yazılmış yoksa böyle bir kıraat var mı? Yani vettebaatuhum ba'du zürriyet, zürriyetihum bize keserliği bir şekilde yazmıştım hocam. Öyle mi? Bilmiyorum Allah'u alem. Yani ben bir bilgim yok. Şimdi bir şey söylersem yanlış olur. Kur'an-ı Kerim'le alakalı olduğu için şey yapabiliriz ama bakabiliriz e, buna bakabiliriz e, Bende çünkü şeyde var yani hem hafızımda hem de önümdeki şeyde ''zurriyetuhum'' diye var. ''Herkeste mi zurriyetiyim?'' diye yazıyor. Öyle mi? Ona bakabilirsin. Yani şeyde de yine bakabilirim de. Ben öyle biliyorum ama. Burada şey var mı? Taberi tefsiri var mı burada? Yukarıda kimseyle taberi tefsiri var mı? Yok. Hiçbir şey yazmamışım. Tur 21 demişim. Musafta da böyle diye parantez içine eklemişim. Hiçbir şerhte farklı kalemle de yazmamışım. Bende de yok yani. Ona bakmam lazım. Ben bilmiyorum başka bir kıraat var mı yok mu? Allah'a var vale. Bir dahaki derse söylerim inşallah bakmış olurum. دعوانا الحمد لله رب العالمين